Ben bu aşka düş oldum Aşk ateşiyle piş oldum Yandım yandım külhan oldum Aşkından dolanıyorum Külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum oh. Zincir tutmazım Tutmaz. Aşk ateşi hiç candan çıkmaz Yanar yüreğim dumanın tütmez Aşkından dolanıyorum Külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum Zincir oh. bana, gan bana Gidiyorum hakdan yana Aşık oldum ben Allah'a Aşkından dolanıyorum Külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum Ufacık olur alanın taşı Durmaz akar gözümün yaşı cümle peygamberler başı huşkundan dolanıyorum külhan gibi yanıyorum Allah'a yalvarıyorum Uf.